أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد min نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله. أما بعد Mülk suresinin tefsirinden kaldığımız ayetten devam edeceğiz inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve Taala Mülk suresindeki ayetinde şöyle buyuruyor. Bu 21. ayet. Emmen haza yarzukukun in emsaka rizqah ballat fi nufur. Ya da Allah size verdiği rızkı kesiverse size rızık verecek başka kim vardır? Hayır onlar azgınlık ve nefrette ısrar edip durmaktadırlar. Hatırlayacak olursanız geçen haftaki derste Allah önceki ayetlerde Subhanahu ve Taala yeryüzünde rızık için koşturmamız gerektiğini, işte yeryüzünün tepeleri olan dağlarda Allah'ın helal kıldığı şeylerden elde ederekten rızkımızı talep etmemiz gerektiğini anlatmıştı. Allah ayette diyor ki eğer Allah sizin rızkınızı kesi verecek olu verse tutsa Göndermese, onu size celbedecek var mıdır? Şimdi bu ayet insan olma bir tehdittir. İlk anlaşılması gereken bu noktadır. Ve Allah bu tehdidini bugün kısmen de olsa gerçekleştirmiştir. Dünyada milyonlarca insan birçok kıtada açlıktan ölmektedir. Belki şu anda buralarda bolluk var ama daha Türkiye'de insanların karnı ile ekmek aldığı. İnsanların belli bir ölçüde paraları olsa dahi benzeri temel gıda olan çay, şeker gibi şeyleri belirli ölçülerde aldığı günler çok eskide değil, çok yakında. Tabi Allah Azze ve Celle kulların o zaman rızkını kesiyorken insanların başında bir musibet vardı. Allah'ın arzında pek çok şey değişiyordu. Allah'ın arzında o dönemlerde Müslümanların şeriatla hükmettikleri devletleri vardı. Hilafetin kaldırılması Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kurulduğu dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk tarafından gerçekleştirildiği dönemlerde 1918'de Çanakkale Savaşı yapıldı ki 1918 2. Dünya Savaşı'nın yapıldığı tarihtir insanlık tarihinde. 2. Dünya Savaşı'nda hem Avrupa hem Türkiye hem dünyanın başka coğrafyaları açlık ve ölümleri beraber yaşamıştır. Sebebi de Allah'ın arzından, Allah'ın şeriatı kaldırılıp yok ediliyorken insanlığın buna sessiz kalmasıdır. Allah gazap ettiği zaman şu ayette belirttiği gibi daraballahu mesela qaryatan kanet amineten mudma'inaten yatuha rizquha ragadan Allah size şu beldeyi örnek verir. O beldeye sabah akşam rızık gelmekteydi Allah subhanahu tarafından. Ama fekaferat bi an umillah Allah'ın nimetlerine küfrettiler. Onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler ki Allah'ın en büyük nimeti Allah'ın arzında Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesidir. Resulullah Aleyhisselatu vesselam dünyada bir kamçılık bir yerde Allah'ın hükümleriyle hükmedilmesi üzerine güneşin doğup battığı her şeyden daha hayırlıdır. Çünkü bu herkesin hukukunu korur. Zayıfı korur şeriat. İnsanlar arasında adaleti sağlar. Adalet mülkün temelidir. Yazmakla adalet olmaz. Adalet Allah'ın şeriatındadır. Kimse Allah'a adaleti öğretmesin. O yüzden haddini bilmeyen insanlar topluluğu, azgın insanlar topluluğu Allah'ın adaletini beğenmeyip kendi adaletlerini koymaya kalktılar. Bunlar da beş yılda bir millet meclisi dedikleri şirk meclislerinde yaptılar. Bakıyorsunuz işte yakın bir tarihte yakın bir ülkede. Eşcinselleri işte özgürlük yasası çıkartılıyor. Niyeymiş? Avrupa Birliği uyum yasaları içerisinde böyle bir kanunu çıkarmaları gerekiyormuş. Allah subhanahu wa ta'ala'nın haram kıldığı, yasak kıldığı Allah subhanahu dininde apaçık masiyet olarak belirttiği şeyleri insanlara meşru kılanlar Allah'tan başka ilahlık iddiasında bulunanlardır. Tabi vakıya ve hal böyle olunca Allah subhanahu da ne yapmaya başladı? İnsanların rızkını kesmeye başladı. İnsanlar beyaz çile kar diyorlar. Allah subhanehu ve teâlâ'nın takdiriyle yağar. Kar da yağmur da biz öyle bir Rabb'e iman ediyoruz. Millet diliyle söyler ama biz kalbimizle söylemeliyiz. Evet, yağan yağmurun miktarı, yağan karın miktarı hepsi Allah'ın dilemesiyledir. Allah karı öyle bir gönderir ki kışın mahsul kalmaz insanlar aç kalırlar. Ondan sonra... 1 milyonu aldıkları göbeğin fiyatı 5 milyona fırlar bir anda. Şu anda fiyatı fırlıyor. Yarın daha ağır koşullarda ve iklimlerde tamamiyle bu mahsuller yok olduğu zaman ne yapacak insanlar? Nasıl bugün petrol için savaşıyorlar ki Peygamber Salih Sahibi Hadis'te kıyamete yakın insanların siyah su için savaşacaklarını söylüyor. Bu peygamberin mucizesidir. Bugün insanlar petrol için savaşıyorlar. Bugün petrol için savaştıkları gibi yarın da gıda için savaşacaklar. İnsanlar bugün aç kalmak pahasına Allah'ın diniyle amel etmekten korkup sakınıyorlar. Hakkı anlatmaktan korkuyorlar. Niye hapsederlermiş rızkı gidermiş. Selefi salihinden bir tane salihin dediği gibi. Allah'ın bana yazdığı rızık değişmeyecekse o zaman korkum niye? Allah'ın bize yazdığı ne rızık değişir? Ne yazdığı ömrümüz değişir ne de başımıza gelecek musibetin sayısı az artar veya eksilir. Bizim Allah'ın kaderin, Allah subhanahu teala'nın bize kaderimizde ne yazdıysa başımıza gelecek olan odur. Başkası isabet etmez. O neden nedir ki insanlar sadece ve sadece Allah'tan korkmaları gerekirken Allah'tan başkalarına korktukları için dinle amel etmeyi ne yapmaktalar? Terk etmekteler. Ama Allah onları istemeseler bile savaşın eşiğine götürecek bu halde. Bütün dünya coğrafyaları Allah'ın kaderiyle bugün savaşıyorlar. Allah'ın kaderinde onlara savaş yazıldığı için savaşıyorlar. Mısır'da, Suriye'de, orada burada. Suriye'de ölen çocuklara yazık. Hepimiz acıyoruz yani. Hiçbir, hiçbir şey bir çocuğun öldürülmesini doğru kabul edemez. Doğru kabul etmez masum insanların ölmesini asla kabul etmez ama masumluk insandan insana değişir Allah'a senelerdir şirk koşan Allah'ın muhtar kadar değerinin olmadığı ülkelerde yaşayıp da gıkını çıkarmayan insanların bugün başlarındaki zorba zalim yöneticiler tarafından kırılması Allah'ın bir grup zalimi başka bir grup zalimle gidermesinin ta kendisidir Allah'a şirk koşanlar en büyük zalimlerdir. Şüphesiz Lokman oğluna demiştir ki inne şirke le zulmün azim şüphesiz şirk büyük bir zulümdür demiştir. Allah'a şirk koşan bugünkü cahiliye toplumları, müşrik toplumlar zalim toplumlardır. Allah da onların zulmünü başka zorba yöneticilerle giderir. İnsanlığın kurtuluşu Allah'ın dinine dönmesindedir. Şeriata dönmesindedir. Aksi takdirde ne dünyada rezillik onların yakasını bırakacak ne de ahirette rezillikten kurtulabilecekler. O yüzden Rabbimiz tehdit ediyor. Evet rızıktan arayın ama adam olup Allah'a kul olmazsanız Allah da sizin rızkınızı keserse bakalım size kim rızkı açacak diye Allah tehditte bulunuyor. Subhanehu ve Teala. 22. ayet. Efe mey yemşi mukibben ala vejhihi ehde. <gülüyor> Yüzü koyun sürünen mi daha doğru yoldadır yoksa dost doğru yolda dimdik yürüyen mi? Allah misal veriyor. Allah Azze ve Celle kitabında başından sonuna kadar misaller vermiştir. O yüzden misallendirerek anlatmak, örnekler vererek anlatmak anlatma uslubu açısından en etkili olan usluplardan bir tanesidir. Çünkü Allah Kur'an'da bu uslubu insanlara öğretmiştir. Allah burada bir benzetme yapıyor Subhanehu ve Teala. Kafirler diyor onlar ki yüzüstü yürüyenlerdir. Niye yüzüstü yürüyenler? Çünkü kafirlerin Allah'ın dininden yaptıkları irat ve yüz çevirme onları yüzüstü sürünmek gibi bir zorluğun içerisine sokmuştur. Az önce kısmen bu zorluktan bahsettim. Bakın. Allah'ın şeriatıyla amel etmeyen bir topluluk var. Zina yapanı recim, recim etmiyorlar. Niyeymiş recmetmek? İşte çağ taşlamak yani. Bu çağ dışılıkmış, canilikmiş. Hırsızın elini kesmiyorlar. Bu dönemde, bu asırda gaddarlıkmış bu. İslam'dan dönüp mürtet olanları öldürmüyorlar. İslam'ın bir emridir bu. Niyeymiş? din özgürlüğü varmış isteyen istediğine inanabilirmiş. Adam Allah'a küfür de problem yok. Onun kanının korunması lazım. Niye? İşte çoğunluğun hak olduğunu kabul ettiği, bu ilkeye inandığı, demokrasiyi benimsediği için insanlar bu kadar şary yapıyorlar ama aslında bunun kendilerine mefsedet olduklarının farkında değiller. Niye mefsedet? Bugün tinerciler doldu her tarafta. Her şu anda 3-5 taneler yani bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantel insanlar hareket ettikleri için diyorlar ki nasıl olsa şu anda bize zarar vermiyorlar. Yarın şer ve fesat başını alıp gittiğinde bunların sayısı arttığında sokaktan geçerken karımıza kızımıza sarttıklarında hatta bundan kalmayıp Allah göstermesin yarın onlara tecavüz etmek gibi ileri boyutta azgınlıklar yaparsalar. Çoluğumuzu çocuğumuzu öldürmek gibi azgınlıklar yaparsalar ne olacak insanların hali? Kim alacak bu şerrin önünü? Korkak insanlar topluluğunu. Asla korkak insanlar topluluğu böyle bir şerrin önünü alamazlar. Bugün cesaretli olan ki cennet cesurların mekanıdır, korkakların mekanı değildir. Bugün cesur olup Allah'ın dinini yaşamak ve anlatmak noktasında sabırla sebat edenler Allah'ın dinine bu noktada Davet noktasında sabredenler işte onlar birçok şeyi değiştirip hayrı celbedebilirler. O yüzden din ile amel etmeyen insanlar yüzü koyun yürüyen insanlar gibidirler. Yüzü koyun insan çok yavaş ilerler. Ama Allah'tan gelen yol üzere olan sırat-ı üzere olan insanlar dimdik ayakta yürüyen gittiği yolu bilen yolda yürürken de şaşırmayan insanlar gibidirler. Allah burada misal ikisinin bir olmayacağını söylüyor. Kul hel yestevellevine ya'lemune vellezina la ya'lemun de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olurlar mı? Tabii ki bilenlerle bilmeyenler bir, bir olmazlar. Allah birçok misalde hiç körlerle görenler bir olur mu diyor başka bir yerde Kur'an'da bunun misallerini vererekten mümin ile ve kafirin temel farkını anlatıyor. Mümin basiretle amel edendir. Basiret olayların batınını görebilmektir, zahirini değil. Çünkü körler haricinde bütün göz sahibi olanlar olayların zahirini zaten gözleriyle müşahede ederler. Önemli olan basirettir. Basiret de olayın batınını bilmektir. Basiret olayların batınını, arka tarafını bilmektir. Bugün faiz yiyorken yarın balon rakamlardan dolayı ekonominin çökeceğini bugünden görmektir. Yunanistan gibi, İspanya gibi çöktükten sonra anlamak değildir bu 23. ayet <gülüyor> Rabbimiz diyor ki قُلْ هُوَ الَّذ۪ي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَهِ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ De ki sizi yaratan size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Bakın bu ayette Allah üç tane vasıftan bahsediyor Subhanehu ve Teala. Bir tanesi işitmek, bir tanesi görmek, bir tanesi de kalp hissetmek. Bunun benzeri bir misali Kur'an'ın başka yerinde görüyoruz. Allah diyor ki ayette Subhanehu ve Teala, Bizler sizleri annelerinizin karnından hiçbir şey bilmiyorken, Çıkardık cahil bir şekilde. Size göresiniz diye gözler, işitesiniz diye kulaklar ve hissedesiniz diye kalpler verdik diyor. kum <gülüyor> teşkurun Umulur ki şükredersiniz diyor. Yani insanda asıl cehalettir. Herkes annesinin karnından cahil doğar. Sonra görmek, işitmek ve hissetmek yoluyla ilim talep eder. O talep ettiği ilimle de Allah şükreder. O yüzden... Bu ayetin sonunda ne az şükrediyorsunuz dedi. Diğer ayette de umulur ki şükredersiniz dedi. Çünkü şükür neye bağlıdır? Dilin ben şükrediyorum Allah şükürler olsun demesine değil. İlme bağlıdır. Ancak Rabbini bilerek ibadet eden bir insan Rabbine şükredebilir. Rabbini bilmeden cehalet üzere ibadet eden adam Allah'ı gazaplandırır da farkında olmaz. Haberi olmaz. Aslında Allah'ı gazaplandırıyordur. Kendi Allah'ı razı ettiğini zanneder. Niye? Allah'ın ona verdiği işitmek, görmek ve kalbi ilimde kullanmamıştır. Peki işitmek ve görmek ilim talebinde yeterli midir? Asla ve asla yetmez. Görmek ve işitmek sadece insana bunu taşıttırır. İnsanda amele döktürecek şey kalptir. Kalbin görmesi esastır ve kalbin işitmesi esastır. Yoksa buradaki görmek ve işitmek gözün ve kulağın görüp işitmesi değildir. Nice körler vardır Abdullah İbni İmmü Mektum gibi. Allah ona göz nimeti vermemiş. Ama olan bir sahabe, kör bir sahabe. Ama Peygamberin müezzini, Peygamber Sasan'ın sahabesi onun ordusunda savaşmış. Onun ashabından faziletli bir insan. Bu görmüyor diyebilir mi bir insan? Bu ger gerçek manada gören kişidir. Çünkü Müslüman olmuş bu. Nice körler var. Hakkı idrak etmişler bu verdiğim sahabenin örneğinde olduğu gibi. Nice gören insanlar var ki insanların ekserisinin hali bu. Gözleri olmasına rağmen kalpleri kör olduğu için göremiyorlar. Allah ayette diyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu. Gözler kör olmaz ama göğüslerin içerisindeki kalpler kör olurlar diyor ayette. E nasıl görecek kalp? Allah diyor ki subhanahu ve teala وَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ هُوَ عَلَمُ بِمَنِ اتَّقَ Nefsinizi temize çıkarmayın. O kimin Allah'tan daha çok korktuğunu bilendir. Yani takvanın yeri kalptir. Allah ona işaret ediyor. Takva kalptedir. Allah subhanahu ve teala bilir. Kimin Allah'tan ne kadar korktuğunu Kalbinde ne kadar Allah'ı yücelttiğini Allah subhanahu wa ta'ala bilir. İslam Allah'ı yüceltmektir. İbnül Kaym Rahimullah'ın dediği gibi kalbinde şirk var olan bir insan Allah'ı tazim edemez diyor. Ne kadar insanın kalbinde Allah korkusu artarsa o kadar şeytanlardan ve şeytanın ordusundan korku azalır. Ne kadar da kalpte tam zıttı olaraktan, Şirk artar ise Allah'tan değil şeytan ve şeytanın ordusundan korku başlar insanla diyor. Allah ona rahmet etsin. Kalbin görmesini sağlayan şey şuradaki takvadır. Allah bizi öyle olanlardan kılsın, sakınanlardan kılsın. Ama takva ne az konuşmak ne çok konuşmak. Takva konuşulması gereken yerde konuşmak susulması gereken yerde susmaktır. Takva bazen ayıp örtmektir bazen ayıbı ifşa etmektir. Nasıl ayırt edecek insan? Allah'ın kitabını Resulü'nün sünnetini bilmeden nasıl ayırt edecek? Çoğu insan zanneder ki susup az konuşması yanındakine müdahalede bulunmaması takvadandır zanneder. Halbuki İbni Abbas'tan rivayet var Müslim'de. İbni Abbas diyor ki İsrailoğulları sizden önce bir kötülük işlediği zaman bir salih o adamı görürdü. İlk gün onu uyarırdı bak bu münkerdir bu haramdır yapma derdi. Ondan sonra ikinci gün aynı adamı aynı münkeri işlerken görürdü gene kızardı ama onunla yer içer oturur kalkardı. Allah onların kalplerini birbirine çarptı yani o adam da onlar gibi aynı şeyleri işlemeye başladı münkerleri. Ya siz de iyiliğe emreder kötülükten nehyedersiniz ya da Allah da sizin kalplerinizi birbirine çarpar diyor. Burada takva konuşmaktadır. Ama öyle yer vardır ki Nebi Sallam diyor ki hadiste sahih bir hadiste kim kardeşini ayıplarsa ayıplayarak konuşursa o başına gelmeden Allah'a canlı teslim edemezdir. Burada da susmak takvadır. Konuşmak takvaya terstir. Her meseleyi böyle tek tek irdeleyecek olsak takva her yerde farklı davranmaktır. Münafık gibi değil yerli yerinde yapmaktır. Allah adildir, adalet sahibidir. Adalet de zulmün tazıttıdır. Zulüm, Arapçada eşyayı hak etmediği yere koymaktır. adaletse eşyayı hak ettiği yere koyman adıdır. Yani, adalet Allah subhanehu ve teala'nın mutlak adalet, Allah subhanehu ve teala'nın vasfı olduğu için ve Allah azze ve celle subhanehu ve teala bu adaletini kitabıyla bize bildirdiği için Allah'ın kitabını bilmeyen bir adamın ve onun amel etmeyen bir adamın ben adilim demesi kadar saçma bir söz yoktur. Ancak ve ancak Allah'ın kitabını ve Resulünün sünnetini bilen ve bununla amel eden insan Allah'tan hakkıyla korkabilir. Aksi takdirde takva insanın zannettiği şey olur. Adam rabıta yapar, Budizm'den aldıkları yoga'yı yapar, ondan sonra onu İslam zanneder, Allah'a yaklaştığını takva zanneder. Halbuki Budizm'den almış getirmişler Hicri 150'den sonra. Adam başka şeyler yapar İslam'a hizmet ettiğini zanneder parti kurar aklınca. Peygamber sasama müşrikler demişlerdi gel bir sene sen bizim ilahlarımıza ibadet et bir sene sen bizi yönet. Bir senede biz senin ilahlarına ibadet edelim bir senede biz yönetelim demişti. Peygamber sasama bunu kabul etmedi aleyhissalatü vesselam. Bugün aklınca takvalı davrandığını zannedenler parti kuruyorlar niyemiş İslam'a hizmet edeceklermiş. Takva senin zannettiğin şey değildir ki. Allah'ın ve Resulünün sana çizdiği yoldur takva. Sen bu yola tabi olmuyorsan, bu yolda yürümüyorsan bunun adı takva değil, şeytanının sana vahyettiği dindir. Her birimizin şeytanı vardır. Her bir insanın ve ona fısıldar. O yüzden Kur'an okurken aklınıza gelmeyen şeyler gelir. Şeytanın amacı ve irade ettiği şey aklınızı ve zihninizi bulandırıp Allah'ın mesajını anlamamanızdır. Dikkat edin bir Kur'an okurken veya bir ders dinlerken. 3-5 saat muhabbet etmek, hatta bırakın 3-5 saati sabahlara kadar sohbet etmek, karşılıklı böyle gülmek, eğlenmek hiçbir zaman sıkmaz insanı. Ama birazcık Allah'ın dinini hatırlamaya gayret etmek, Allah'ın dinin hükümlerini talep etmek, beynimizde ve zihnimizde hiç düşünmediğimiz şeyleri getirir aklımıza. İşte bunlar şeytandandır. Şeytan vahyi anlamamızı, idrak etmemizi önlemeye çalışıp gayret etmektedir. Evet. <gülüyor> 24. قُلْ هُوَ الَّذ۪ي ذَرَعَكُمْ fil ardi وَاِلَيْهِ تُحْشَرُونَ De ki sizi yerde yaratıp yayan odur ve gelip onun huzurunda toplanacaksınız. Allah Azze ve Celle insan topluluğunu ne yapmıştır? Yeryüzünde ikamet etmeleri için yer yüzüne göndermiştir. Adem ile Havva cennette idiler daha önce. Herkes biliyor. Allah dedi ki çıkın yasak meyveden yiyince çıktılar ve yeryüzüne indiler. Müzdelife diye bir yer var. Hacca gidenler bilirler. Hacın yapıldığı yerde Müzdelife denen bir bölge var. Müzdelif'e Müzdelif denenmesinin sebebi alimlere göre izdelefe kelimesinden türemiş bir kelime olduğu için izdelefe bir şeyin bir şeye kavuşması demektir. Adem ile Havva orada birbirine kavuşmuşlardır. Bu yüzden o bölgeye, o mıntıkaya müzdelif edenmiştir. Allah subhanahu ta'ala Adem ile Havva'yı yeryüzüne gönderip ceza olarak ikisini de ayırmıştı. Yaptıkları günahın karşılığı olarak. Eşittir, her bir günah insandaki bir nimeti yok eder. Yenen yasak meyve, yenen yasak meyve, Adem ile Havva'yı önce cennetten çıkardı, cennet nimetini yok etti onlardan. Ardından ondan kalmadı, birbirlerinden ayrıldılar. Peki nimet nasıl geri döndü? Nasuh bir tövbeyle geri döndü. Yani bir daha aynı günaha dönmemek üzere yapılan bir tövbe. Evet nimet geri döndü, Allah onları bir araya getirdi. Sonra öldürüp cennetini aldı. İnşallah kıyamet günü cennete girecekler. O neden nedir ki? İnsanoğlu Allah subhanehu ve teala'ya yeryüzünde ibadet etmek için gönderilmiş bir mahluktur. O yüzden görevini bilmesi lazım. Herkesin önce bir görevinin farkında olması lazım. Hayvanların, geçen hafta bahsetmiştim hatırlamaya çalışın. Geçen hafta ne demişti? Hayvanlar Allah'ın kullarıydılar. Allah'a itaat ediyordular. Öyle değil mi? Allah bize boyun eğdirdiği için. Bak hayvanın görevi belli ve hayvan görevini yapıyor. Güneşin görevi de belli. Sabah çıkıyor, akşam batıyor Allah'ın emrettiği gibi. Ayın görevi de belli. Ya insanın da bir görevi var. Erkeğin bir görevi var. Yöneticilik erkeğin işidir. Er-ricalu kavvamun alen Erkekler kadınlar üzerine yöneticidir diyor Allah ayette. Subhan ve Teala. Tirmizi'nin ve Ahmed'in rivayet ettiği hadis de İşlerini kadınlara bırakan, idare işlerini kadınlara bırakan bir topluluğu Allah ıslah etmez işlerini felaha çıkarmaz. Türkiye'de bir kriz oldu mesela hani yakın bir tarihte. Ne zaman oldu? Tansu Çiller diye bir kadın vardı yönetime geçti ondan sonra pat Allah belasını verdi bu toplumu. Ekonomik kriz oldu bir anda millet borç batağına düştü. E sen kadını kendine yönetici yaparsan gelecek tabi başına e, tabii kadın olması bir tarafa kafirleri geçirmeleri ayrı bir tarafa tabii ki. O da ayrı bir nokta. Erkeğin görevi var. Erkek yönetecek ama Allah'ın indirdiğiyle yönetecek. Erkek erkekliğini bilecek, kadın kadınlığını bilecek. Öyle özgür kız ayakları Türksel reklamlarında var. İslam'da yok onlar. Kadınlar gezecekler böyle, sokağa çıkacak istediği gibi. Konferanslar yapacak, paneller yapacak, gösteriler yapacak. Bir de çarşaf giyiyor yapıyorlar bunları. Ya İslam oldun sen yani bu cahiliye değil ki. Kadının yeri ve görevi evi. Evinizde vakar bulun diyor Allah Subhanahu wa Taala. Peygamberimizin hanımın sevde annemiz ölene kadar evden çıkmamış cenazesini çıkarmışlar evde. Öyle çıkmış Allah'ın bu ayetinden dolayı demişler niye çıkmıyorsun ben Rabbimin böyle dediğini işittim o yüzden çıkmıyorum demiş. Hazreti Ayşe radıyallahu anha bu ayeti okuyup okuyup ağlarmış ölene kadar. O Cemel vakasında kendisi de savaşa katılmıştı. İnsanların önünde bir grubun imamı olarak düşmüştü. Ne oldu? Hata etti, ictihad etti, hata etti. İctihadında isabet etmedi. Hazreti Ayşe o olayı anlatıp anlatıp keşke evimde vakar bulsaydım diye hayıflanmıştır ve ölene kadar ağlamıştır bu yüzden. Kadının yeri de bellidir yani. Kadın da evinde oturacak. Başka yerde oturmayacak. Kadın doğum yapacak. Çocuk doğuracak. Avrupalı kafalılar gibi iki tane üç tane yeter yok. Doğuracak. Müslüman nesil yetiştirecek. Baba da onları doğurup sokağa tağutların okuluna atmayacak tabii ki. Televizyon tağutunun başına da dikmeyecek. internet tağutunun başına da dikmeyecek. Her birinden çocuğunu sakınacak. Her birinden çocuğunu temizleyecek. Çocuğunu, karısını, her birini terbiye edecek ve İslam toplumu oluşacak ondan sonra. Cahiliye toplumu izale edilip yerine İslam toplumu hakim olacak. 25. ayette Rabbimiz Subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. وَيَقُولُونَ مَتَا Şimdi önceki ayette Rabbimiz demişti ya. O Allah Subhanehu ve Teala ki sizi yeryüzünde, yeryüzünde kıldı ve orada sizi yaydı. Yani sayınızı çoğalttı. Sonunda demişti ki ona haşrolunacaksınız. Yani ona varacaksınız. Tekrardan diriltilip onun yanına döneceksiniz. Allah devamındaki ayette diyor ki kafirler dediler ki <gülüyor> eğer sadıklarsanız ne zamandır bu vaat ettiğiniz şey dediler müminlere. Kafirler bunu inaden yapıyorlar. Kafirliklerinden ve küfürlerinden dolayı yapıyorlar. Allah Azze ve Celle'nin vadinin hak olduğunu nefislerinde kendileri de biliyorlar. Nereden mi biliyorlar? Bakın Kur'an'da e, Enbiya Suresinde İbrahim aleyhisselamla alakalı ayetler vardır. İbrahim Aleyhisselam putları kırıyor. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا اِلَّا كَب۪يرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ Putları kırdı sonra baltayı götürüp büyünün başına astı ta ki umulur da akledip geri dönerler diye. قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِعَالِيهَتِنَا اِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ Dedi ki müşrikler bunu ilahlarımıza kim yaptıysa o zalimin ta kendisidir. قَالُوا سَمِعَنَا فَتَن Bir tane genç işittik. Arapçada fete 18 yaşına kadar olan gençlere deniyor. Yani İbrahim bu işi yaptığında 17-18 yaşında. Galu سَمِعَنَا فَتَن Bir tane genç duyduk. Yezkuru, "Yıkaluhu İbrahim." Ona İbrahim diyorlar. Böyle bir çocuk var. Putları zaten diline dolamıştı. Onun işine benziyor bu iş diyorlar. "Galu fe'tu bihi ala ile allahum yeshadun." Dediler ki onu insanların gözünün önüne getirin de ötekileri de ibret alıp korksunlar, geri dururlar böyle bir şey yapmakta. Ne yapıyorlar? Tutukluyorlar. Kelepçeyi vuruyorlar. Ana habere de çıkartıyorlar üstleri yakaladık diye adımızı da değiştiriyorlar. Müslüman demiyorlar. Biz kendimize Müslüman diyoruz. Başka adımız yok bizim. Onlar farklı isim takıyor. Bir de haberlere çıkartıyorlar. Kafirlerin sünneti değişmiyor. O zaman da İbrahim'in kavmindeki müşrikler de bunu yaptılar. Farklı ad takıyorlar. <gülüyor> Umulur ki şahit olanlar da geri dururlar yani. Bak akıllı olun siz de bunlar gibi olursanız sonunuz burası diyorlar herkese. Bir dönem herkes Hizbullah'tı yakalanan. Bir dönem Anadolu Federal İslam Devletiydi. Şimdi yakalanan herkesin adı El-Kaide. Bakalım yarın ne koyacaklar adımızı. Her gün bir at takıyorlar. Her gün bir yafta vuruyorlar. Her gün bir etiket vuruyorlar. Niye? Çamur at, izi kalsın. Çamuru fırlatın şu duvara. Siz çamuru tamamıyla temizleseniz bile duvarda çamurun izi kalır yani. Hani en iyi izi kaldı yani. Temiz duvar değil, izi kaldı. İnsanlara da böyle, Müslümanlara da yaftalar vurup, çamurla atıp insanları tevhitten ve İslam'dan hakiki dinden alıkoymaya çalışıyorlar, gayret ediyorlar. O yüzden o zamanki kafirler de dediler ki getirin bakalım insanlar şahit olsunlar. Dediler ki galu e ente faaltahaza bi alhetena ya İbrahim. İbrahim sen mi yaptın bunu ilahlarımıza? <gülüyor> galu bel faalehu Dedi ki bilakis şu büyüğü yapmıştır. Bak balta boynunda asılıyor. Sorun dedi ona konuşabiliyorsa size cevap verir dedi. Kalu e, a, e, öyle söyledikten sonra Allah ayet ediyor ki ferracu ila enfusihim. Hepsi nefislerine döndüler. Fakalu innakum antumuz zalimun. Dediler ki sizler zalimlersiniz. Kendi kendilerine diyorlar? Nefislerine döndü, anladılar neyin hakikat olduğunu. O yüzden bu ayette ifade ettiği gibi Allah'ın vaadi ne zamandır diye soran bütün kafirler ve biz dini anlattığımızda kabul etmeyen, tevhidi inkar eden bütün kafirler nefislerinde biliyorlar ki bizim anlattığımız şey hakikattir. Sonra ne yaptı İbrahim'in kavmin nefsine dönüp bunu anladılar? ثُمَّ نُكِسُ ala ruusihim لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَا اُلَا Dedi ki sen biliyorsun onların önde gelenlerinden biri baktığı millet hemen düşünmeye başladı. Kıpkırmızı oldu. Ya biz hata yapıyormuşuz. Millet tefekkür etmeye başlayınca hemen bir tanesi öne çıktı. ileri gelenlerinden dedi ki sen biliyorsun bizim putlarımız konuşmaz İbrahim niye böyle saçma şeyler söylüyorsun böyle. İbrahim Aleyhisselam da dedi ki Size ne zarar ne de fayda veremeyen konuşamayan, görmeyen, işitmeyen şeylere mi ibadet ediyorsunuz? O fil lakum ve Size de Allah'tan başka taptıklarınıza da yazıklar olsun. İbrahim bunu söyledi. Galu harrikuhu ve ansuru alihatakum fa'ilin. Dediler ki onu yakın ve ilahlarınıza yardım edin eğer bir şeyler yapacak iseniz. Bütün kafirlerin ortak sünnetidir bu. İman edenleri ya yurtlarından çıkartırlar ya da onları işkence edip azap edip onları dinlerinden döndürmeye çalışırlar. Nedir bugünkü işkenceler? Sakal koyarsınız iş vermezler. Çocuğunuzu kendiniz eğitmek istersiniz evinize polis gönderirler. Hem başörtünüze küfrederler hem de doğuda İsrail'in tuzağına PKK oyunlarına senin çocuğunu öldürtürler. Komutanlar artık bunlar şeye yansıdı yani. Televizyonlara yansıdı. Adamlar Neronlarla fotoğrafla görmüşler. Teröristler geliyor, askerleri şey yapacaklar. Ateşe tutacaklar. Bunu bilmelerine rağmen benim aldığı çocuğumu, benim çocuğumu orada götürüp öldürttürüyor. Dünyalık bu kadar eza ediyor ki bak akıllı olun. Yoksa işte şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Şimdi İbrahim'in Kalmin'in yaptığına bakınca bunlar hiçbir şey. Gelsinler ne yapıyorsa yapsınlar. En fazla ölürüz. Zaten bir kere öleceğiz. O da Allah için olur yani. Zaten öleceğiz. Yani ha 60 sene Yaşamışsın Ha 20 sene yaşamışsın. Zaten Allah'ın yazdığı kadar yaşıyorsun. Ecelleri geldi mi ne bir saniyeleri ne bir saniye geri. Değişmez bu yani. Allah ne yazdıysa. Nice hakkı söylemeyip korkak yaşayıp ölenler oldu. Senelerce hapiste yattılar. Nice hakkı söyleyenler oldular. Hiç başlarına böyle bir imtihan gelmedi. Her şey Allah'ın dilemesinde. Her şey Allah'ın kaderinde. Allah ne kadar zarar dilerse o kadar zarar isabet eder. Allah ne kadar fayda dilerse o kadar fayda isabet eder. Ve bütün kafirler tevhidden alıkoymak için aynı sünneti tatbik ettiler. O yüzden bu kafirler de dediler ki eğer sözünüzde doğruysanız Allah'ın vaadi ne zamandır bize söyleyin. Ama kendileri de biliyorlar Allah'ın vaadi çok yakın. Hemen uçak yani bir söz var ya düşen uçakta komünist ateist, şey, o, ateist olmaz diye bir söz var. Gerçekten uçak düşünce Allah Allah diye bağırmaya başlıyorlar. Bir tane ateist tanıyorum otogarda temizlik görevlisi adam yakınımız yani tanıyoruz. Deprem olduğunda otogardaymış Allah'tan açık alandaymış yani evde falan olsa herhalde secdedeyken ölürdü. Açık alanda Allah Allah demiş yani ateist adam kendi itiraf ediyor. Fıtraten diyor ağzından kaçtı diyor. Hani yapımda var diyor. Bu insanların fıtratında özünde var yani. Öyle veya böyle alemlerin Rabbine kavuşacaklar, alemlerin Rabbine varacaklar. O yüzden aklımızı başımıza toplayıp Rabbimizin emrettiği gibi yaşamamız lazım. Ve son iki ayetle noktalıyorum inşallah. Son ayette pardon. Kul innemel alimu indallah ve innema en nedzirun memin. De ki ilim Allah'ın katındadır. Şüphesiz ben korkutanlardanım. Neden böyle cevap veriyor? Çünkü az önce kafirler soru sormuşlardı. Dediler ki ne zaman kıyamet? Yani ne zaman Allah'ın emri vadettiğiniz? Peygamber de cevaben Allah ona öyle diyor. De ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilim Allah katındadır. Allah bilir subhanahu hu teala. Kıyametin ne zaman kopacağını o Ömer akıllar, Mayalar'ın takvimi bunlarla bunlar bilinmez yani. Onları tasdik edenler onlar gibi kafirdir. Yani. Yok Mayalar'ın takvimi 2012'de bitiyormuş da kıyamet olacakmış da. Yok işte ötekilerde bir hesaplama yapmış, epçet hesabı, Kur'an'dan şifrelerden bir şeyler çıkarmışlar da ona göre işte kıyametin tarihini veriyorlarmış. Kıyameti peygamber salsam bilmiyor, başka hiç kimse bilemez. Peygamber bilemiyorsa. Allah ona bile gizli tutmuştur onun ilmini. Ve Teala. O yüzden bunun ilmi Allah katındadır. Tabi bu ayetin birinci vecihidir anlaşılan. Bir de ikinci vecihi var. İlim Allah katındandır. Yani Allah'tan gelen ilmi bilmeden Allah'ın dini hakkında cahilce konuşmak şirkten bile büyük en büyük günahtır. Bugün nice insan vardır Allah'tan korkmadan bu helal bu haram derler. İmamlar mesela hutbe verdiler geçenlerde işte biraz oluyor bir defalığına ev için kredi almak caizdir diyorlar e niye bir defa bir şey caizse her zaman caizdir niye bir defaya? Yani? kendileri bile biliyorlar bunun haram olduğunu Allah'ın haramını helal yapıyorlar millet de bunlara uyuyor ondan sonra da diyor ki biz Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum diyor. bunlar kendileri bile kendi yalanlarına inanmıyorlar yani kendilerinin yalan konuştuklarını kendileri de biliyorlar o yüzden ayetin ikinci yönü ilmin Allah katından olduğu ve Allah hakkında ilimsizce konuşmanın yasaklanmasıdır. Araf suresi 34. ayet bunu çok açık ortaya koymaktadır. قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ الْرَبِّيَا الْفَوَاهِشَ مَا ma مِنْهَا وَمَا بَطَنْ وَالْاِفْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ حَقِّينَ De ki benim Rabbim gizli açık bütün fuhşiyata haram kılmıştır. Azgınlığı ve düşmanlığı haksız yere haram kılmıştır, yasaklamıştır. وَاَنْ تُشْرِكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ Allah'ın delil indirmediği bir şey, Allah şirk koşmayı yasak kılmıştır. ve تَقُولَ عَلَى alallahi مَا لَا Allah adına bilmediğiniz şeyleri söylemekten Allah sizi nehyetmiştir, alıkoymuştur. İşte bu İbnül Kaym'ın ifade ettiği gibi şirkten bile daha büyük bir günahtır. Şirkten bile daha büyük bir günahtır. Bugün nice insan var. Soru soruyorlar. Diyoruz ki kardeşim bunu bilmiyoruz. Araştıralım. Adam diyor ki sen nasıl hocasın diyor. E kardeşim senin gibi Allah'tan korkmadan Allah adına ilimsizce konuşacağım ama senin kınamandan korkacağım ama Allah'tan korkarın Allah korkusu bana kafi gelir Allah bana öğretir. Ama sen hevandan konuşuyorsun. Biz böyle insanlar da gördük hayatımızda. Araştıralım dedik diye Bunlar ilimden anlamıyor diyen insanlar da gördük biz. Ama bilmiyorum demek izzet ve şereftir. Zaten herkes biliyordur. Çıkın sokağa, İslam'ı dini biliyor musun? Biliyorum tabi ya bilmem mi diyecek. Bir tane adam bilmiyorum derse suratıma tükürsün herkes burada. Herkes biliyor. Yani herkes kendi nefsine baksın. İnsan her zaman bildiğini iddia eder zaten. Yok biz bilmiyoruz. Okuyacağız Kur'an'ı. Sünneti okuyacağız, talim edeceğiz, öyle öğreneceğiz diyeceğiz ki biz şu kadarını öğrendik. Şunu biliyoruz, bunu biliyoruz. Bildiğimizi anlatacağız, bilmediğimize susacağız. Bilmediğimize konuşmayacağız. Ta ki Allah ve Resulünün o meselede ne dediğini öğrenene kadar. Ama şu anki toplumun yaptığı gibi değil. Adam kredi alıyor diyor ki dur diyor hocaya soralım diyor haram mı helal mi? Almadan önce sorsana aldıktan sonra niye soruyorsun? Ne değişecek ki aldıktan sonra? Sahabe bir şeyle amel etmeden önce onun dindeki hükmünü soruyorlardı, ilmi talep ediyorlardı ondan sonra amel ediyordular. O yüzden Müslüman'ın hangi mesele olursa olsun önce sorması, önce talim etmesi, ondan sonra caizliğini öğrendiyse onunla amel etmesi Müslüman üzerine farzdır, Müslüman üzerine vaciptir. Son nokta, Ben şüphesiz korkutanım diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Allah öyle emrediyor Peygamber'e. Şimdi diyorlar ki ya, bu, bu, bu abi diyor çok gaddar anlatıyor diyor. Bazıları geliyor buraya. Ya gaddar anlatmıyorum korkutuyorum da cehennem var, ateş var yani. E zaten camideki imamlar, televizyondaki paralı imamlar hepsi zaten övüp öp duruyorlar. Herkesi cennete sokup sokup duruyorlar ya. Yani. Ben hiçbirinin birini cehennemle korkuttuğunu görmedim ki. Hiçbirinin bak kıyamet günü helak olursunuz diye birilerini korkuttuğunu görmedim. E bırakalım da korku işinde biz yapalım peygamber diyor yani. Şüphesiz ben korkutucuyum diyor. Çünkü Peygamber İslam Mekkeli müşrikleri de cehennemle korkutmuştu. O yüzden önce korkmak lazım. Zaten korkmuyoruz. Problemimiz bu. Çünkü Peygamber İslam diyor ki korkan gece uyuyamaz diyor. Ben kendimi koyuyorum içerisine her gece fosur fosur uyuyoruz yani. Demek ki korkmuyoruz. Peygamber yalan söylemez ama ben yalan söylerim korkuyorum derken. Ben diyorum Allah'tan korkuyorum ama gerçekte korkmuyorum yalan söylüyorum. Dinem sadece bunu söylüyor. Kalbim değil. Ama Peygamber diyor ki Aleyhissalatu vesselam korkan gece uyuyamaz. Abdullah İbn Ömer diyor, oğlu anlatıyor. Babam Abdullah İbn Ömer geceleri diyor herkes yattığı zaman evin içerisinde ateş onların yüzünü yaladığı zaman pişmiş kelle gibi bakarlar. Sırıtır kalırlar. Ayetini okuyup sabaha kadar ağlar. Devin içerisinde bir oyana bir bu yana gider gelirdi diyor babam. Geceliğin yapardı bunu. Çünkü insanlar uyuyorlar. Rabbiyle baş başa. Onu meşgul edecek dünyalık iş yok, çocuk yok, kadın yok. Hepsi uyumuşla Sadece Rabbiyle baş başa yani. O yüzden korkmak dille olmaz. Korkmak amelle olur, korkmak kalple olur. Allah beni ve sizi korkanlarda akılsın. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. وَاَخِرِ دَوَانًا اِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ Subhanekallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruk ve etûbü ileyk. Şimdi dersle alakalı sorusu ve veya...